Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlham. Ben Nuran Yüce. Su Hakkı'nın bu haftaki konusu gerçekten çok tuhaf bir hikaye. Yurdumuza has tuhaf hikayelerden bir tanesi bir su hikayesi. Ee, bu hikaye Mersin'in Silifke ilçesinde geçiyor. Tisan adıyla bilinen bir yapı kooperatifi var. Ee, buranın e, oturanlarından, Sakin e, sakinlerinden bir tanesi de yıllardan beri süren bir su davasıyla uğraşıyor kooperatifle. Bu konuğumuz arasında birazdan kendisine sunacağız. Sorun böyle bir konut sahibi ve yapı kooperatifi arasında yaşanıyor gibi gösteriliyor, görünüyor ama aslında su hakkını yasal olarak tanımamış ve su hizmetlerini bir an önce özele devretmeye çalışan, belediyeleri artık birer mantığı mantığıyla çalıştıran Türkiye'nin her bir köşesinde yaşanabilecek niteliklere sahip bir Hikayeden bahsedeceğiz. Evet. Bir hafta öncesinde zaten buna benzer nitelikli bir e, konuyu ele almıştık. Ee, şeyde İstanbul'a çok yakın bir bölgede Kıyıköy Vize ilçesinde yaşanmıştı bu da. 72 yaşındaki bir kadının <gülüyor> suyu kesilmişti. Gerekçesi şuydu... Ön ödemeli sayacını takmayı kabul, taktırmayı kabul etmemesiydi. Ee, Suyunun hı hı. kesilen kişi pembe e, bağlar başı ve itirazları şu noktasındaydı, şu noktadaydı pembe hanımın. E, ben su borcum yok, benim su borcum yok. E, su faturalarımı düzenli ödüyorum, saatim çalışıyor. Bana dayatılan 275 lirayı ön ödemeli su sayıcının bedelini hı hı. ödemem durumunda daha kaliteli bir su hizmeti almayacağım. Hı hı. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye itiraz etmişti. Bunun üzerine suyunu kestiler 6 aydır susuz olduğunu ifade etmişti. Kendisine su vermek isteyenleri de belediye hı. tehdit etmişti. Eğer su verirseniz komşunuza sizin de suyunuzu keseriz diye. Bu kadar hukuksuz e, yani orman kanunlarının işlediği. Bir vakay kıyıköyde yaşanmıştı. Evet çok benzer bir vakasını birazdan daha iyi anlayacağız bunu. Ee, i̇şte bu suyun temel bir insan hakkı olduğunu düşünen bir konuğumuz olacak Esen Hanım. Selifke'deki yazdığını yasaların öngördüğü şekilde belediyeden su bağlatabilmek için 2010 yılından bu yana Esen Hanım e, olağanüstü bir hukuki mücadele veriyor. Kooperatife karşı kazandığı bir dava var. E, sayısız başvuru, dilekçe, görüşme. Beş senedir Esen Hanım'ın e, böyle bir mücadelesi var ve son e, 14 aydır da yüzlerce evin arasında bir tek kendisinin suyu yok. Yani su su gelmiyor evine. Evet, bunları konuşacağız. Hoş geldiniz değil mi? Esen, Esen Hanım mı? merhabalar. Merhabalar. Merhabalar, Neden? hoş geldiniz. E, Şimdi bu yazlıkta kullandığınız suyun kooperatif tarafından verildiğini, belediyeyle hiçbir ilgisi olmadığını sanırım ilk kez 2010 yılında tesadüfen fark ettiniz. Bu süreçten sonra neler yaşandı? Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? Bunu belediyeden öğrendim. Belediyenin konuyla hiçbir ilişkisi olmadığını evet. ve her her iki tarafa da e, konuyu bildirdim ve konunun bir e, belediye görevi e, olduğu konusunda e, kendileriyle görüştüm. E, daha sonra e, bilemiyorum bu konuya siz e, değindiniz mi ya da değinecek misiniz yine su sayıcı e, konusu başladı. Hı -hı. Tabii tabii konuşacağız. Sanırım. Evet onu, onu da konuşacağız ee, Esen Hanım aslında şunu sormak e, istiyoruz Bizim daha önceki e, görüşmelerimizde aktardığınız e, kısımları bir de dinleyicilerle paylaşmanızı istiyoruz 2010 yılında e, siz e, yazlıkta şunu fark ettiniz Kimi insanların suyu akmıyor Neden akmadığı konusunda araştırınca aslında su hizmetinin belediye tarafından değil de kooperatif tarafından verildiğini öğrendiniz ee, ve ondan sonra da kooperatifin, e, az önce söylediğiniz gibi başka uygulamalarına tanık oldunuz. Bunları böyle bir kronolojik sıra içerisinde e, sı anlatabilirseniz. Evet. E, e, suyu, e, bazı, bazı evlerin suyunun olmamasının e, nedeni borçların toplanması, bu şekilde su vermeyerek e, borç toplanması şeklinde... E, görüş, e, konuşmalar oldu. E, bundan dolayı e, aradım belediyeyi ve de aynı zamanda e, kooperatifin genel kurulunda bir karar alındığını e, duydum. E, bu karara göre e, su sayıcı, önden ödemeli su sayıcı e, taktırmayanlara ne türlü uygulamalar e, yapılacağı e, konusu vardı. E, bu e, Kooperatife çeşitli borçları olan e, e, elektrik, su, e, elektrikli o zamanlar e, e, lükürlü o şekilde verildiği için e, gecikme borcu olan ve aidat borçları olan kişilere su yüklemesi yapılmayarak e, borçların bu şekilde toplanmasını öngören bir kuraldı ya da sonuç olarak böyleydi. E, bundan dolayı e, aslında bu, bu durumu öğrendikten sonra ben e, suyun bir e, hak olduğunu ve aynı zamanda bir gıda olduğunu düşündüğümden ve aynı zamanda da borçlar için e, başka kurallar, başka kanunlar, evet. uygulamalar evet. olması gerektiğini düşündüğümden ee, bu şekilde e, başvurulara başladım ve bugüne kadar e, devam ediyor. Yani bu uygulamalar devam ediyor hem de benim başvurularım devam ediyor. E, o arada e, su sayacını e, taktırmak istemediğim için e, su sayacı biraz önce de sizden de duydum. Herhalde bir tek fiyat 275 lira öyle bir para ödedim. Susayacı için Fakat su sayacının e, yasal olmadığını e, düşündüğüm için taktırmadım. Bundan dolayı kooperatif e, beni mahkemeye verdi ve e, bu mahkemeyi kaybetti. Evet. E, Mahkeme bittikten bir süre sonra da evime giden yer altı borusunu e, keserek evime su gitmesini engelledi. E, bu süreçte şu anda e, 14 ay, 15'e yakın ay devam ediyor. Yine aynı şekilde e, bütün kamu birimlerine bu konuda müjazzatlarım var. Evet. Yani şu anda evinizi kullanamıyorsunuz değil mi Esen Hanım? Eve gidemiyorsunuz çünkü su yok. Hayır, Hayır ev tabi yani. Yani su e, Bilemiyorum e, Normalde sadece Ev temizlemek için kullanılan bir şey değil Tabi artık musluklardan içilen e, Sular olmadığı Düşüncesi olduğu için Suyun bir e, temel e, insan yani yaşam kaynağı Olduğunu e, anlamak Ve anlatmak e, çok zor e, Gibi görünüyor bu 5 yıl içinde e, hmm. Bir de bütün e, Yetkilerin ...açık olduğu bir dönemde... ...çünkü bu dava sürecinde... E, ...o zaman daha e, bizim için... ...yetkili olmayan Meski'den... E, ...büyük yasal destekler aldım... E, ...bu şekilde de bu davayı... ...kazanmış oldum... ...şu anda e, eski Belge Belediyesi'nde değil... ...Meski'ye geçti e, yetkiler... E, ...bize su verme yetkili... Yani kooperatifteyken Bunlar... Meski'ye geçti... ...önce kooperatif bunu... E, ...şey yapıyordu... O kısmı biraz, o kısmı daha... kısmı biraz açalım çünkü... Aha, açalım. Evet. çünkü e... Dinleyicilerimize de hatırlatarak başlayalım isterseniz, aslında su hizmetlerini vermeye yetkili olan tek kurum belediyelerdir. Yasal düzenlemeler bu noktada yapılmıştır. O maddeyi açıkça buradan bir daha Hı -hı. okuyalım. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek... Derelerin ısnağını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, bu pazarlamayı da sonradan <gülüyor> eklediler, e, yerel yönetimlerin yetkisi altındadır. Bu yetkiyi devretme hakkı yoktur yerel yönetimlerin, bunu yerine getirmek zorundadırlar. Ama Esen Hanım e, anlattı ve e, şimdi daha detaylı anlatacak. Uzun yıllar bu yetkiyi bir kooperatif, en nihayetinde Resmi bir kurum değil yani. Evet, evet. Kamu kurumu değil. Hı -hı. Yerine getiriyor. Bu nasıl olabiliyor? Bir, biraz anlatabilir misiniz? Kavraması zor bir mesele çünkü. Yasal değil. Tabii ha. nasıl olabiliyor? Tamam, ama tabii. olduğunu anlatabilirim. Ee, bu benim de, de tabi sadece duyduklarım e, bu yapı kooperatifi 40 yıl kadar önce e, kırsal, alana, e, kırsal bir alan olan bu güzel yere gelmiş e, ve orada e, kooperatif konutlarını yapabilmek için e, e, su getirmiş oraya e, inşaat suyu. Ve daha sonra biten evlerde oturanlar başlamış ve bundan sonra, o tarihten sonra da bu kişileri önce herhalde suyu bu şekilde daha sonra da para karşılığı vermeye başlamışlar. 1992 yılında orası belediye olmuş. Daha önce bilemiyorum nasıl bir konumda olduğunu. E, aynı yer 2014 yılında da Mertsen Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına geçti. E, bu durumun bütün kamu bilimleri tarafından e, bilinmesi ve bana e, bir e, konu sahibi olarak bir yapı kooperatifi tarafından e, önden ödemeli kartlı su sayacı taktırmak için dava e, açılması yani bir e, hukukla bir konu haline gelebilmiş olması yetkilerin e, açık met olmasına rağmen ben bunu daha anlamış değilim ve davanın sonucu da herhalde e, bu yetkilerin açık olduğunu gösteriyor e, sizin de söylediğiniz gibi bu yasalar biraz daha birtaylı e, olarak açıklanıyor yetkilerin kimde olduğu e, daha e, kararda gerekçenin karar Hı -hı. gerekçesinde e, ve e, Böyle bir sayacı e, taktırmaya zorlanamayacağım e, belirtiliyor. E, bu arada kooperatifin işletme hakkı olmadığı e, belirtiliyor. E, Hı -hı. Ve, e, ve hiçbir bu sayıçtan veya böyle bir uygulamadan e, kooperatifin herhangi bir hukuki yararının olmadığı da belirtiliyor. Ve Hı -hı. daha sonrasında bunlara dayanarak yaptığı ki yine ilerleyen sürelerde konuşuruz. ...susayacının değil... Hmm. E, ...mühürlenmesi ya da sökülmesi... ...borularınıza hmm. kadar... ...su borularınıza hmm. kadar... E, ...müdahale olduğu... ...ve buradan suyunuzun kesildiğini... ...söylemiştiniz... E, ...bu yaptıklarında aslında... E, ...hukuki... ...şeyleri olması lazım, sonuçları olması lazım... ...yantırmları yönelik hmm. olarak, Hı -hı. ...değil mi? Mesela. Evet, bunu ben de düşünüyorum... ...on aydır düşünüyorum... Ee, ama nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda e, şu anda e, bekleme durumundayız. E, evimin e, arkasındaki patika yol kırılarak oradaki yeraltı e, su, e, su borusu e, kesildi ve e, açıkla bırakıldı. E, komşum e, bana bu konuları bildiren komşum kapatmaya çalışmış açık bırakılan e, e, boyuyu. E, şimdi de e, bu böyle bir e, süreçteyiz 14 aydır. E, hem yetki veren, e, yetkili olan e, kurumlardan e, bu e, olanlara e, dikkat e, istiyorum. E, diğer taraftan da tabii konu hem jandarmanın hem de savcılığın e, ilgilenmesi gereken bir konu haline geldi. E, Bugüne kadar e, hukuki Hı -hı. bir sonuç bu konuda yok. E, siz mahkemeye hali. verdiniz mi Esen Hanım? Yani kooperatifi mahkemeye verme hakkınız vardır diye düşünüyorum ben. Dava açtınız mı? Dava açtınız mı? Yani çünkü sonuçta e, sizin de malınıza zarar verilmiş. Hem de aynı zamanda kamu yani eğer su borusuna zarar verildiyse zaten e, kamuya da zarar verilmiş oluyor gerek e, e, hukukçulardan aldığım bilgilere göre e, jandarmaya ve savcılığa yani sav, jandarmanın e, konuyu soruşturması savcılığının e, dava açması e, şeklinde bilgi aldım Hı -hı. E, ve de aynı zamanda tabii e, kooperatif bir yapı kooperatifi olduğu Hı -hı. için e, kooperatifler de devlet tarafından e, denen, denetlendiği için e, o Hı -hı. konuda başvurularım oldu e, sizin sözleriniz Bilemiyorum dava açma dediğiniz bu konu mu yoksa... E bu konudan bahsetmiştim e ben. Evet bu konuda. Evet. Yani sizin malınıza zarar verilmiş, sizin su borunuza zarar verilmiş. E o anlamda sormuştum. Konuşulacak daha çok şey var ama e Esen Hanım bir şarkıyla ara verelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şimdi The Head and the Heart'tan dinliyoruz. Rivers and Rolls. From now we'll all be gone All our friends will move away And they're going to better places But our friends will be gone away Nothing is as it. And I miss your face like hell And I guess it's just as well But I miss your face like hell Talking about the way things change And my family lives in a different state And if you don't know what to make of this Then we will not relate So if you don't know Su hakkında bu hafta ilginç bir aynı zamanda tuhaf bir hikayeden bahsediyoruz. Bir su hikayesi konumuz Mersin Silifke ilçesinde geçiyor. Bir kooperatif ile Esen Miyesen şu anda konuğumuz arasında yıllardan beri süren bir su davasına ilişkin. Hukuki olarak aslında yetkisi olmayan kooperatif senelerce bu kooperatife, kooperatif evlerine su vermiş. Daha sonra su verme hizmeti önce 92 yılından itibaren Yeşilovacık Belediyesine 2014'te de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına girilmiş. Su verme yemiş. hizmeti değil de konutların ha, konutlar evet ee... alan zaten o alana düşmüş. ya yani ondan sonra neler değişti sen Hanım? yani meskiye geçtikten oldu? sonra su hizmetlerinde e, ne tür değişiklikler yaşandı sizin hala 14 aydır meskiye geçmesinden sonra. Suyunuz kesik. Esin hanım? Evet. Hı hı. Evet. E, su, e, su kesildikten sonra hem yetkili kurumlara hem de jandarma aracılığıyla şikayette bulundum. E, kaç tane şimdiye kadar şikayetin jandarma jandarma mesajcılık konusunda da var. E, bu biraz önce sizin söylediğiniz gibi yeraltı evime giden yeraltı suyu, yeraltı Borusu'nun Borusu. e, kesilerek suyumun kesilmesi söz konusuydu. E, jandarmanın savcılık için e, tuttuğu tutanakta e, abone kelepçe vanasından suyumun kesildiği yazıyor. E, Bu tip e, hatalı e, tutanaklardan veya hatalı işlemlerden dolayı da e, e, hem soluca varan itiraz ettiğim hem jandarma konusunda hem savcılık konusunda e, devam eden veya sonuçlanmış e, konular var. E, e, su e, kamu birimlerine e, bakarsak e, orada Meski'den tabi e, su talep ettim aynı zamanda kaymakamlıktan e, bütün e, hem yapı kooperatiflerini hem belediyeleri ilgilendiren e, denetleyen bakanlıklardan Türkiye e, e, belediyesinden Mersin valiliğinden. E, aslında bütün ilgili kurumlardan e, su talebin e, devam ediyor. Diğer evet. taraftan da e, orada olayların e, nasıl geliştiğine 5 e, yıldır e, bu şekilde 14 aydır da suyum kesik bir şekilde e, devam ediyorum. E, şimdiye kadar e, çözüm e, e, girişimi olan hiçbir yerde bir gelişme yok. Yani çözüm havasında olan. Hmm. Esen Hanım şöyle bir özet yapacak olursak siz... Su hizmetinin yetkili kılınan organları tarafından kim bunlar belediye tarafından verilmesi gerektiği doğrultusunda bir mücadele başlatıyorsunuz. Ve bu mücadele sırasında kooperatif size suyu hak, e, yetkisi olmadan veren ve kimi yaptığımları e, bu hizmetten dolayı yine hukuki olmayan e, bir durumda uygulayan kooperatifle yaşadığından e, sorunlardan dolayı kooperatif e, su e, borularına kadar suyunuzu kesiyor. Ama bir zaman diliminde yani 2014'te Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne e, bulunduğunuz, e, oturduğunuz konutlar e, dahil oluyor ve Mersin Meski artık o bölgedeki bütün konutlara su verme görevini üstlenmiş durumda. Ve 14 aydan beri de bir belediye e, bu e, yaşanan hukuksuzluğu gideremiyor evet. yani. Tablo bunu anlatıyor değil mi Esen Hanım? Yani kavramak bayağı bir şey çünkü kabullenmek zor o açıdan yoksa... E Zamanımız az olduğu için tabi birçok diğer yönlerine değinemeyeceğiz konunun. Fakat sadece kamu birimleri bölümüne tabi değinirsek orada yardımcı olmaya çalışan insanlar var bana. En son talebim karşımızdaki kooperatife ait olmayan bir binadan su çekilmesi için su bir boru çekilebilmesi için Hı -hı. idari talimat. ...talep ettim kaymakamlıktan. Bu da hemen hemen... ...3 ay yakın 2,5 ay geçti herhalde. Daha bir şey... Sonuç yok. En herhalde. azından tarafıma ulaşmadı. Hı -hı. Yani kendimiz de... ...bu genelde... ...çevremdeki insanlar... ...sorunlarını kendi kendilerine... ...çözmeye alışık oldukları için tip önerilerde bulundular. Bunu bile önerdik. Bu çaresizliğin nedenini e, anlayamıyorum. Aldığım özellikle Meski'den tabii daha önce e, aldığım yasal bilgiler ve Meski'nin değerli hmm. yardımlarını gördüm dava sürecinde. Kooperatistin bana karşı açtığı dava sürecinde. E, Meski'nin neden bu kadar çaresiz bir şekilde bana bir damla su veremediğini e, veya e, bu şekilde e, ...yasal olmayan bir durumun... E, ...devam etmesini... Benim e, mağdur kalmamın bu şekilde devam etmesinin e, nasıl olabildiğini anlamış değilim. Evet bir açıklaması yok çünkü evet, yani yok. Bir şey. Çünkü şöyle bir şey yapılabilirdi tabii ki e, yani kooperatifle uzlaşılabilirdi, öne demeli su sayacı kabul edilebilirdi, kooperatifin yetkisi olmamasına rağmen su hizmetinin vermesine hiç itiraz edilmeyebilirdi. E, bu durumda hiç sorun yaşanmazdı. Ama siz çok temel bir hakkı. ...savunmak adına yaptığınız girişimlerinden dolayı Hı -hı. uzun yıllardan beri Cezalandırılıyor cezalandırılıyorsunuz. Hı -hı. Yani bu çok kabul edilir ve anlaşılır bir durum değil. Yani hakkınızı aradığınız için cezalandırılıyorsunuz bir. ikincisi de hani koskoca Mersin Belediyesi, Meski. Evet. Yani bir kooperatife sözünü geçiremiyorsa... Ben o zaman hani varlığını da tartışırım bu belediyenin. Nasıl bir şeydir? Bu anlaşılır gibi değil gerçekten de. Evet. evet. Zor bir mesele. <gülüyor> bu, şekilde bir dava, bu şekilde bir dava bile açılabilmesini ben anlayamadım. Normalde belediyeler bu tip... Içip... Davalar da karşıt olarak oluyorlar. Evet. Bayağı yasal bildiğim bilgi aldığım için olanların nasıl olabildiği ve bu şekilde devam edebildiğini anlamış değilim sizde. Evet. <gülüyor> Yani bizim evet. anlayamamamız çok normal o zaman. <gülüyor> yani kabullenmek evet. istemiyoruz sonuçta. Evet. Anlaşılmayacak Hı -hı. bir durum yok. Eminim sizin de elinizde zaten siz uh -huh. takip ettiğiniz için bütün şeye vakıfsınız. Ee, gerekçeleri bilmem neleri anlatılıyordur. Ama kabul etmek insanın cidden gücüne gidiyor. Çünkü yerel yönetimler hizmet açısından bizlere vatandaşlara en yakın birimler ve asıl işlevleri hayatı kolaylaştırmak. Ee, hani tek başımıza yapamadığımız şeyleri evimize boru döşeyemeyiz. Ee, evet. Yani bir evet. koltuk sandalye almak meselesi değil bu. Evet. Ee, evine boru döşeyemezsin. Bunu e, yerine getirecek olan birim. Bunun evet. için vergiler veriyoruz. Evet. Ve bunun karşılığını alıyor olmamız lazım. Evet. Bu şekilde mi de var. Yani bir insanın evinin camı kırılmış olsa e, gelirsiniz, şikayet edersiniz. Ondan sonra camı taktırırsınız. Ama e, su kesildiği zaman herhangi bir kişi gelip size e, su veremiyor belediye dışında. E, evet. Veya işte bu tip e, e, Yasa dışı şeyler olurken birisinin gelip en azından burada ne oluyor diye bakmasını, bakabileceğini düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Başlarda su kesilir kesilmez, daha böyle bir sanki çabuk bir şey olacakmış gibi göründü. Çünkü hemen geliyoruz, şey takıyoruz. Belediye saati takacağız diye diyenler olmuştu belediyeden. Daha sonra kooperatife yazı yazmış Silitge Belediyesi, işte suyun bir yaşam hakkı olduğunu, bundan dolayı suyumun verilmesi şeklinde. Bunları da anlayamadım ama. Evet. <gülüyor> ama bu müca mücadele devam edecek. Yani çok haklı bir mücadeleniz var Esen Hanım. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz size su hakkı kampanyası olarak da bu işi takip etmeye biz de size elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz çünkü hepimizin meselesi bir tek evet. sizin değil. Evet. Evet. Vaktimiz az olduğu için çok daha yaşar hmm. ne yaşar ne yaşamaz durumunda bir süreciniz var. Aslında onlara da yer vermek isterdik. Ama çok sınırlı bir vakitti. Bu kadarına hı hı. E, ancak olanağımız var. Evet. E, daha devamını getirmek isteriz bu konunun. E, elimizden gelen yardımını da sunmaya çalışırız. Size mücadelenizde kolaylıklar dileriz. Yanınızdayız. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkürler Sen Hanım. Evet ediyorum. Diğer konulara da tabii değinebilirsek hem yaşar yaşamaz konusu ve yani uzun süredir de tanıtmak Bunu artık için... daha sonra değiniriz. Evet. Programımızın çünkü sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Su hakkı